أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عَنَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري فمن عظم الشهر الشعبان فقد Abdüm amiri, ve ben Abdüm amiri, kudurov aradı mıdır yoksa? Yama El Qiyameti, sadece Rasulullah, فيما, K. A. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. Bizleri affolanlar zümresine ilhak eylesin Amin. Amin Derdimiz günahlarımızdır Talebimiz ve dileğimiz de Mağfiret olunmamızdır Bir kere affolursak inşallah Rabbimiz lütfuyla Keremiyle tecelli buyurursa İnşallah bir daha bize Gazabıyla Muamele etmez Ve bir daha bize azap etmez Şimdi biz ne yapıyoruz Allah Teala'nın nazarlarından, tecellilerinden, rahmetlerinden birine talip oluyoruz. Buna nerede talip olunur? Tabii ki sokaklarda, pazarlarda olmaz. Bu gibi ilim meclislerinde, namazlarda, cemaatlerde, zikirlerde efendim bu rahmet tecelli eder. Bu nazar özellikle hangi ayda Şaban-ı Şerif ayında allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin özel tecellileri vardır. Hele özellikle 15. gece, Rabbim kavuştursun, Berat gecesi yaklaşıyor. Çok büyük gece önümüzdedir. Büyük tecelliler olacak inşallah. allah Teala bir kere rahmetiyle bize bakarsa bir de azap etmez inşallah. Çünkü ve men nazara ileyhi Mevla kime nazar ederse yani ona bakarsa allah Teala Hepimizi devamlı görüyor ama ne halde görüyor? Kimini günah işlerken görüyor, kimini sevap işlerken görüyor. Onun için burada Allah Teala kime bakarsa demek ne demek? Herkese bakıyor, o demek değil. Rahmetiyle nazar ederse. Yani mağfiretiyle tecelli ederse. Şimdi bu mübarek zat gelmiş, bu Halep'in müftüsü, büyük alim Muhammed El Mesud Hazretleri, Seyyid Muhammed Alevi Malik'i vefat eden zatın arkadaşı çok eserleri var, kitapları var getirdi Efendi Hazretleri de ziyaret etmiş oradan gelmiş tabi biz bilmiyorduk burada geldiğini yoksa biz ona gideriz, neredeyse ziyaret ederiz efendim ne peşindeler bunlar yani şu yaşta zat alim, müfti e geliyor işte Efendi Hazretleri ziyaret edecek orayı mesele ne? Allah'ın nazarlarından bir nazar tecellilerinden bir tecelliye ne zaman nerede mazar olacağım belli değil. Aramak lazım, dolanmak lazım, bu yolda dolaşmak lazım. Ne olacak? Bu ilim meclislerinde bir rahmet gelir, bir tecelli gelir, bir dua gelir. Onun için evliya Allah'tan birisi uçuyordu. Yani uçmak onlar için basit iş. Melakin yine de yaya olaraktan ziyarete gidiyordu. Hem de kimi ziyarete gidiyor? Normal bir müslümanı mesela Allah için ''Kardeşlik, bana şimdi diyor, Seyit Maliki'nin yanında biz çok görüşürdük, o sana çok takılırdı işte, onu söylüyor bana da ''Biz diyor sizi Allah için seviyoruz.'' Bak Allah için seviyor, büyüklük yapmış, gelmiş benim haberim yok. ''Ha Allah için seviyoruz.'' diyor. Bu Allah için sevdiği bir insanı ziyaret için yola çıkan adama melek geliyor. Melek diyor ki, ''Seni hangi Allah'ın uğrunda bu kardeşini ziyarete çıktın ya, bu Allah seni affetti ve cennetle müjdeledi diyor. Bu hadistir. Ama sana dert ne olacak? Şimdi onun benden ne menfaati var? Bir şey yok. Biz sizi Allah için seviyoruz diyor, ziyarete geliyoruz diyor. Bak. Allame adam bunlar. Kaç tane kitabı var şimdi bana hediye etti. Ha, Bu bu. Allah için gidilecek. Allah için ziyaret niyet edilecek. Ve devamlı rahmet arayacağız. O büyüklük. O büyüklüğünden gelmiş biz. Efendim bunu hak etmiştir. Değiliz. Ama ve mesele nedir? Dediler ki efendi hazretleri o zata ya sen uçabiliyorsun da niye böyle yürüye yürüye yorulup da efendim gidiyorsun. Dedi peki Allah için bir müslümanı ziyaretin sevabını nasıl alacağım uçarsak dedi. Yani. Anladın mı? Uçabilseler de yürüyorlar. Niye yürüyorlar? Bu zahmet işidir, rahmet işidir, tecelli işidir, nazar işidir. Biz hepimiz bu cemaatlere devam ediyoruz. Niye ediyoruz? Ya şu cemaate bir rahmet geliyor, ben de af olurum diye buraya sokuluyorum. Öyle midir, değil midir? Hadis-i Şerif'te buyuruyor, Efendim, bir cemaat bir yerde toplanırsa mutlaka içlerinde bir veli vardır. Bu veli kendini tanıyabilir de, tanımayabilir de. Çünkü bazı veliler kendilerini tanımaz. Bazı velileri başkaları da tanımaz. Kendileri de tanımaz. Ama hadis-i şerif garanti veriyor. Mectema cemaatün min ümmeti Benim ümmetimden bir topluluk bir araya gelirse İlla ve fîn veliyun lillah Mutlaka işlerinde Allah'ın bir velisi var. Peki Bu topluluğun sayısı kaç olacak? Ekallül ümmeti erbaun diyor. Diğer bir rivadde Bu cemaatin ümmetin Mectema ümmetün min ümmeti Ümmetimden bir ümmet. Ne demek? Ümmetimden büyük ümmetten bir cemaat demek. Bunun sayısının en azı kaç? 40. 40 kişi bir araya geldiği zaman mutlaka içlerinde bir veli olduğuna garanti var. O veli kendini ya tanır, ya tanımaz. Tanıyıp tanımaması da mühim değil. Ama allah Teala o veliyi mutlaka şefaatçi kıldığı için diğer cemaatın hepsi af oluyor ve kabul oluyor. Cemaat şuuru buradan geliyor. Şimdi... Ben tek başıma akşam namazını kılsam kabul olunacağına garantim var mı? Ben tek başıma dua yapsam kabul olunacağına garantim var mı? Dilim bu kadar isyan etmiş, elim bu kadar isyan etmiş. Ne yüzden Allah'tan ne isteyeceğiz? Ama ben şu cemaata geliyorum. Efendim burada kaç tane? Kırk var. Onun için en azından birkaç veli mutlaka var. Efendimiz öyle buyururdu mesela cemaate hitaben. Bu cemaatin içinde ne kabul adamlar var ne dostları var Allah'ın derdi. Cemaate söylerdi bunu. Ha, demezdi ki ben veliyim. Efendim benim hürmetimi mahfuluyorsunuz. Hiç evliya Allah öyle bir şey der mi? Demez. Ama velakin o temazzusundan demez. Biz hakikaten diyemeyiz. Çünkü biz gerçek manada velilik iddiamız yok. E, edemeyiz bunu. Nasıl edeceğiz? Rezil oluruz. O zaman biz cemaata güvenebiliriz. Yani bu cemaatten ayrılmazsak kabulümüz kesindir. Mübarek gecelerde cemaata geliyoruz. Her cuma gecesi cemaata geliyoruz. Hiç kaçırmıyoruz inşallah. Bu cuma geceleri, cuma sabahleri bu kıymetli geceler günlerde inşallah bir tecelli bize de erişecek. Allah Teala nazar buyuracak, rahmet buyuracak, lütuf buyuracak inşallah efendim böylece bizler ihya olacağız maddeden ve manen canlanacağız dirileceğiz, kalkınacağız bir daha da düşmeyeceğiz inşallah bir daha da düşmeyeceğiz düşmez kalkmaz bir Allah Celle Celle. düşeriz ama mesele nedir? kalkmasını bilebilmektir günah işleyebiliriz yani duramayız günahsız çünkü kuluz mesele nedir? af olmasını bilebilmektir mesele nedir? mevsimleri iyi gözetmektir ticaret zamanlarını iyi bilmektir işte bu mübarek gece mevsimdir. Onun için biz bu gecede hiç cemaatten ayrılmayalım ama sahir gecelerde de, sabahlerde de, vakitlerde de yine cemaati bırakmayalım inşallah. Efendim, böylece Allah-u Teala nasibimizi azim etsin. Hissemizi büyük etsin. Mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi e, mübarek aya girmiş bulunuyoruz. Geçen derste girmeden evvel hazırlık yaptık. Şimdi Resulullah'ın buyurduğu hadis-i şerifi okuyoruz. Efendim, Enes bin Malik radıyallahu anh, ne buyuruyor? Şaban şehri, Şaban kimin aydır? Benim ayımdır. Kim sahiplendi bunu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fe men azzama şahrı emri. Şaban ayına tanzim eden. Ne demek tanzim eden? Saygı gösteren, değer veren, büyük tutan Evet, bunun da nasıl olduğunu Recep ayında konuştuk, değil mi? İşte orucuyla, namazıyla, tevbesiyle, zikriyle, ibadetiyle. Efendim, ne yapmış olur? Benim emrime, işime, değer verdiğime, değer vermiş olur. Bu hususta yine, efendim, birçok tabi duaları var, amelleri var, oruçları var, zikirleri var. Bugün tuttunuz Allah, kabulle karinesi, ilk perşembesini. Tutanlar, son perşembesi de nasip olur inşallah. Efendim tutanlara, cennet müjdesi var inşallah. Nerede bir müjde var? Belki bundan affolurum, belki bundan kazanırım. Büyük işlerden kazanamam, ufak gördüğüm bir işten kazanırım. Nereden affolursun belli değil. Nereden cennete kazansın gizlidir. Onun için bir tane ihmal etmemek lazım. Şaban ayına değer veren, efendim onda zikreden, hangi zikir yapılıyor? He? Nereden çıkarttınız? He? Başlamadınız demek ki hiç. Bir tane bilen yok, şifte yok. Efendim? La ilahe illallah ve la ne abdu illa iyyah muhlisine leuddin ve levkerihel kafirun Bu Şaban ayının zikridir. Efendim? velev ki bir kere okunsa bir kere dahi bu zikir okunsa bunda çok faziletli müjdeler var efendim Allahu Teala önce gönderdiği kitaplarında buyuruyor kim şaban ayında bu zikri okursa kaç defası yok yani günde bir kere okusan tamam. Ama 3 okusan daha iyi, yedi okusan daha iyi. Yani 7 iyi bir sayıdır. Ama bir kere de okuyana zarar zeval yok. Müjde var mı çok. Ne diyor? Kete Allahu le ibadete elf sene." Allah ona bin sene ibadet etmiş cevabı yazar. Ya ama bu çok kolay. Çok kolay ama işte herkese nasip olmuyor. Işte. Bu kadar Allah Teala'nın fazlu keremine sen engel koyabilir misin? Ya Rabbi bu kadar ufak işe, kolay işe niye bu kadar vaat ettin diyebilir misin? Ama kelime ne? İman kelimesi. İhlas kelimesi. La ilahe illallah. O la uzatmak lazım. Hele şöyle içinden gelerek. İçinden gelerek tazimen. Allah Teala'nın tevhidine tazim niyetiyle. La ilahe illallah. O layı uzatırsan onda çok müjde var. Bir tanesi 4000 büyük günah çildiriyor ya. Bir tanesi hadis bu. Daha ne kadar müjde var? Sır bu şeyi uzatarak, layı uzatarak okumakta özel müjdeler var. Evet. Allah Teala'dan başka hiç la yoktur. Ve le na'budu Biz ancak ona ibadet ederiz. Muklisunel din. İbadetimizi ona tahsis ederiz. Sadece ona ayırırız. Sırf onun için kılarız, sırf onun için zikrederiz, sırf onun için efendim hac ederiz, zekat ederiz, sırf onun için bütün ibadetlerimizi. Kimseye ona ortak etmeyiz. Böyle ki el Kafirler çatlasa da, istemese de biz Allah'ın ibadetinden ayrılmayız, ona şirk koşmayız. Bu zikir Allah Teala ne yazıyor? Bin sene ibadet cevabı yazıyor. Şimdi adama enayi demezler mi? Bu cevabı almak elimizde iki kelime dilimizde ne kadar hafif ve kolay iken biz ne kafil insanız yani ne kadar boş gezen insanız yani e Şaban Risalesi yazılan kaç sene oldu herkes aldı rafa koydu şimdi zamanı geldi geçiyor adam bir kere ben demeden okumayacak yine ya ben dememenin ne var sen bunu açıp niye bulmadın ki benim bu ayda vazifem ne Yazık değil mi ya? Allah'ın en büyük nimetine mazar olan yaratıklar kimdir? İnsanlar. Hayvanların bizim kadar nimeti var mı? Evet. Ama efendim bizim kadar da kafil mahluk yok. Bütün hayvanlar dedi de. Davut Aleyhisselam bir kere bir gece dedi ki ya Rabbi Leusebbihennel leylete tesbih eden ma senbahu احد min خلق bu gece bir tesbih yapacağım bir zikir yapacağım dedi kullardan hiç kimse öyle tesbih yapmamış deyince kurbanın biri evin kenarından bağırdı Kurba, Allah'a en çok zikreden hayvan kim kurba zikrine semahşeri öyle diyor zikri subhanel melikil kuddus o bağırıyor ya o vartının sesine Subhanel Melikil Kuddus hiç durmaz. Kurbağa dedi ki: "Yahu dedi, sen dedi Allah'a bir tesbih edeceğim diye bana karşı iftihar mı ediyorsun? 70 senedir dilim kurumamış." dedi ya. Hiç durduğum yok. Zikirsiz ne yemişim ne içmişim dedi. Allah. Allah. Davud Aleyhisselam şaşırdı kaldı. Şimdi biz en büyük nimete mazharız. Kurbanın nimeti ne ya? Zavallı ayaklar altına çiğneniyor, zor kaçıyor ya. Biz ne kadar efendim iki ayak üzerinde başımız havada yerde sürünmüyoruz, dört ayaklı değiliz. Bu kadar nimete mazhar olduk efendim. Bir la ilahe illallah diyeceğiz. Şaban ayı geldi ve la nabudu illa ya muhlisu din onu da dememişiz ne zaman diyeceğiz yarın da cuma günü inşallah bu gecede okuyun yarın da okuyun sayfa 242 şabanı şerif risalesi sayfa 242 şimdi bunu millete mesaj çekseniz efendim okuyun deseniz sizin demenizle bir kişi daha okusa bir kişi daha okusa bir kişi daha okusa. hep kime yazılır? size yazılır Bin sene ibadet yazar Ve mehane zünub elfi sene Bin senelik günahı olsam siler Allah, Allah. E Ne yaptım da ben ha, siliyorum ya Allah Allah. Sen ihlas kelimesi okudun Tevhid kelimesi okudun peki Anlamadıysan anlatayım sana 90 senelik kaşellenmiş yavur. bir kere La ilahe illallah dedi mi ne oluyor Müslüman oluyor tabi canım Onu biliyoruz Anasından doğduğu gün gibi Günahsız oluyor e şimdi sen zaten Müslüman'sın. Mübarek gavur gavuraf oluyor da <gülüyor> müslüman af olmaz mı ya? Ve haracemin kabri vecü kel kameri Leyletel Bu Şaban ayında bu zikre devam edenler mezarından nasıl çıkacak? Yüzü ayın 14'ü gibi dolunay gibi çıkacak. Bu da ne demek biliyor musun? Başka hadiste var. Buhari'de. Evvelü <gülüyor> zümratin telicü'l cennete hücum ala suretli kamerle telvedir cennete ilk girecek zümre hesapsız ve azapsız işte onların yüzü dolunay gibi olacak şimdi burada da ne diyor bunu okuyan şaban ayında mezarından ne gibi çıkar dolunay gibi parlak çıkar İnşallah, inşallah hesapsız azapsız girmek nasip olur vallahi hesap zordur azap zordur kimse göze almasın diyorum ama işte günahsız duramıyor herhalde siz de milletin asibilisin kendim gibi benim gibi bir şeysiniz yani. Günahsız durduğunuzu da pek tahmin etmiyorum. Nasıl bu bunu göze alıyoruz? Biz o, o zaman devamlı istiğfar ve ne günahı affeder, ne kadar günahı affettiren amel bulduksa bir tane geri koymayalım. Çünkü neden? Belki ondan af olmaz, bundan af olur. Bu iş sakata gelmez. Mutlaka af olup Allah'ın huzuruna çıkalım. İnşallah. Ve kutibe ''İndallâhi suddîkâ'' Bir de bu kişi Allah indinde ne yazılır? Sıddık yazılır. Sıddık ne demek? Peygamberlerden sonra en yüksek makam ne? Hangi makam? Sıddıkıyettir yani Allah-u Teala'yı ve ayetlerini e, son derece tasdik eden demektir. Onların başı Ebu Bekri Sıddık'tır radıyallahu anh. İşte bu zikre devam eden Allah katında sıttık yazılır. İnşallah manasını düşünerek, burada manası da yazılı. Hemen başlayın, her gün birkaç kere okuyun. İman kelimesidir, namazların akabinde okusanız bile beş kere eder. Ne güzel olur. Allah Teala tertemiz eder. İnşallah Şaban ayının bir yandan orucunu tutuyorsunuz. Şimdi önümüze yine geliyor, 13, 14, 15 geliyor. Tabii en mühimi hangisi? 15'i. Berat gecesinin günü. Onları da konuşuyoruz haftaya inşallah. Böylece hem oruca devam edilsin, hem zikre devam edilsin, efendim, hem bu tevhid devam edilsin ve en mühimi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat şerife artırılsın. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve Şimdi bu gece cuma gecesidir. Yarınki gün cuma gündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Ekfirû aleyye salati Yevmel cumat'e evet fil fil leylez zehra ve nurlu günde ve nurlu gecede yani cuma gecesinde ve cuma günde bana salavatı çoğaltın. Onun için alimler diyorlar ki cuma gecesinde ve cuma gününde Kehf suresini okumak eftaldir Ama Kehf suresinin dışında başka sureleri okumaktansa salavat eftaldir Çünkü Cuma gecesi ve Cuma gününe has sadece emir var, Kehf suresini okuyun. Bu emir var. Benim daha dua kitabımda, ilk çıkan kitabımda o hadisler var, Cuma bahsinde. Kehf suresi okunacak. Bu, salavattan eftaldir. O saat, yani Kehf suresini okurken geçirilen vakit. Çünkü neden? Hususi emir var. Çünkü muhafaza var, koruma var. Hatta tümörden, kanserden bile. Şimdi birisi emniyet amiri bir vilayette. Şimdi tayini çıkmış. Ben tanımıyorum. Ee, bir yerde oturuyorlar arkadaşlar. Demiş ki kanserin çaresi var tümörün. Efendim demişler ne biliyorsun ya? Demiş ki kef suresi nasıl oluyor? Cuma günü okuyorsun. Tümör falan olmuyor ömür boyu. Her cuma devam edene tümör, kanser olmaz falan. E, nereden buldun bunu? Demişler sen emniyet amirisin. Ne anlıyorsun bu işlerden? Hocamısın hacı mısın demişler. Demiş Cübbeli hocanın kitabında var demiş. Ve diyor biz şaşırdık kaldık diyor biz. Senelerdir seni tanıyan adamız ama diyor ne kitaptan haberimiz var. Ne diyor? Dua kitabının sonunda o hadisi biliyoruz. Bakın hakikaten dua kitabının sonunda Kev suresinin faziletinde dübeyle diyor. Ve minedda'i ve dübeyleti. Dertlerden, hastalıktan özellikle tümörden. Yani kanserden koruma var Kev suresinde. Onun için Kev suresini okuyanlara, cuma gidesi, cuma günü tamam o en faziletlisidir. Ama Kev suresinin dışında kalan, mesela diyelim ki, Bakara suresi okuyacağım, şu, şu sureyi okuyacağım Yasin okuyacağım, teparek okuyacağım O mu eftal, Salavat Salevat şerife mu eftal sorarsalar Alimler diyorlar ki bir tek Kehf suresi hakkında emir olduğu için Geri kalanlarda salavat hakkında emir var Cuma gecesi ve Cuma günü çokça salavat getirin e Bir de bu ay kimin ayı? Şaban Resulullah'ın Salavatı emreden ayet hangi ayda indi? Şaban ayında Şaban-ı Şerif Bumbaragay'da salavatı emreden ayet kerime indi. Bundan dolayı da salavat-ı şerifenin çok fazileti var ve çok önemi var Bumbaragay'da Böylece Resulullah'ın sözü yerine gelir Şaban benim ahimdir Şaban ayına tazım eden benim emrime, benim buyruğuma tazım etmiş olur وَمَنْ عَظَّمَ emri, Benim emrime değer veren buyruğuma saygı gösterene كُنْتُ لَوُ سَرَطْلَنْ ve kuran yevmel kıyameti kıyamet gününde ben o kişiyi kurtarıcı olurum ve onu önden ahirete gidip de bekleyen hazırlıkçı olurum. Resulullah bizden önce gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi Farat bu ne demektir? Mesela bir insanın çocuğu olsa, buluğa ermeden ölse o çocuk nedir? Farat. Ne demek Farat? Mizan'da ağırlık yapacak ve babasını anasını kurtaracak. Çocuğu ölenler hakkında bu. Şimdi buluğa erdikten sonra çocuk ölse bu müjde bu kadar? Yok. Ama buluğa ermeden önce çocuk ölse o çocuk nedir? Farattır. Farat ne demek? Öncü kuvvet. Yani şimdi sen ölüyorsun ama buluğa ermeden de çocuğun senden önce ölmüş ya sen ahirete gittiğin zaman günahın da olsa, cezan azabın da olsa o çocuk seni karşılıyor. Ve o çocuk seni cennetin kapısında bekliyor. Mizanda da sevabın hafif gelse o çocuk mizanda ağır bastırıyor. Onun için çocuğu buluğa vermeden ölenlerin baya bir müjdesi var. E dediler ki ya Resulallah mesela bazıların çocuğu ölmemiş. E efendim çocuğum ölsün diye de dua edilir mi? Edilmez. Şimdi benim çocuklarım zaten çoğu buluğa erdi zaten. Onlardan kaybettik diyelim. E şimdi bu buluğa ermeyen birkaç çocuğumuz var. E çocuğumuz ölçünde de biz bari cennete girelim. Böyle bir saçmalık olur mu ya? E ne oluyor? O kaderin sırrıdır. Eğer Allah alırsa çocuğunu önceden sabretmen için ve e, rıza göstermen için Allah sana böyle bir özel müjde koydu. O zaman sahabe-i dediler ki, Ya Resulallah sen bu müjdeyi buyurdun. E, bunda çok fazilet var ama içimizde çocuğu ölmeyenler var. Biz de bu müjdeden nail olmak isteriz. Ne buyurdu? Ne buyurdu? kimin çocuğu öl ölmemiş, kimin ahirete önceden gönderdiği bir hazırlıkçısı yoksa ben sizden önce gittiğim için ben sizi bekliyorum. De. Sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bizim Muhammed Mustafa'mız var sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli peygamberimiz var bizi bekliyor Farat ama diyor özellikle Şaban benim ayımdır o aya bir özel muamele yapana ben de özel muamele yapacağım çünkü o benim emrime tazim etmiş olur benim emrime tazım edeninde kıyamette öncüsü, hazırlığı, mükafatı, efendim, ecri benim diyor. Onun için inşallah kafirlerden olmama gayret edelim. Bu müjdeler bir daha gelmez, bir daha ne zaman geliyor? Ta bir daha sene Şaban ayında geliyor. Bir daha sene Şaban ayında hangimiz yaşayacak, hangimiz yaşamayacak o da belli değildir. Yine bir hadis-i şerif rivayet ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. ''Ben azzame şabane'' ''Kim Şaban ayına tazim ederse'' Şimdi bu hadiste gelen ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleler bu tazimi tefsir edecek. Yani Şaban'a saygı gösterirse nasıl olur? Allah teala ''Haramlardan sakınırsa'' Şimdi haramlardan devamlı sakınmak lazım ama Mesela bir namerem kadın geçiyor. Gözün aldı. Mesela canım bakmak istiyor. Bakmamak lazım ama özellikle insanın içine bile, de ya Şaban ayındayız. Resulullah Efendimiz'in ayındayız. Bak bu ayda takva olursa aya değer vermiş olursun. Resulullah'ın emrine tazım sayılır. Bu niyetle bakmazsa bunun fazileti farklı olur. Efendim gıybet edecek. Dedikodu yapacak. Bir günah işleyecek. Ama ben Şaban ayındayız. Allah'ın haramlarından özellikle sakınalım diye takvaya sarılırsa Allah'ın itaatiyle, ibadetiyle amel ederse, yani şaban Şerif ayında, efendim özellikle evvelce gevşeklik yapıyorsa, onu bırakıp namazlarına tam devam edecek. Sünnetlere tam devam edecek. Mesela teheccüd kılmıyordu. Diyelim ki fazladan bir de teheccüde kaksa, veya o efendim nafileden orucu artırsa, sadakayı artırsa, hayır yapsa. Daha ve emse kenefsev Anil masiyeti kendisini günahlardan tutsa özellikle tutsa yani bu bir öze özellik istiyor yani düşünce istiyor, tefekkür istiyor, devamlı tetikte olmak istiyor Ya i̇şte bu günahtır Şaban ayındayım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayına tazim edeyim, niyet istiyor Ne yapar Allah Teala? <gülüyor> Allah Teala bu kişinin günahlarını mağfiret eder bunu affeder ve ameneu min kulli ma yakun fi tilka as min el ve el bu da ayrı bir müjdedir şaban ayı böylece bir mihaktır bütün seneye ayar çekiyor şaban ayında amellerimiz Allah'a arz ediliyor hakkımızdaki kararlar kazalar kaderler yazılar tespit ediliyor şaban ayında çok önemli işler oluyor Bizlerin hakkında 13'ün bu aydaki takva efendim amel fa farklı bir değer görüyor. Allahu Teala bu şekilde tazim eden kulunu o sene olacak bütün belalardan ve hastalıklardan bir sene zarfında ne kadar hastalık, bela, musibet varsa o kuluna güvence veriyor. Ona o musibetleri vurdurmuyor. Onun için inşallah bunları bilerek yapmak başkadır. Hem niyet edelim inşallah hem de allah Teala'dan o niyetimize göre karşılığını bekleyelim. Rabbimiz vaat ediyor. Bu hadis-i şerifler bize rivat ediyor. Alimler bunları kitaplarında yazdılar. Biz buna itikad ettik, itimat ettik. Mevla kulunun hüsnü göre muamele ediyor. Bizi de böylece emin kılar inşallah. i̇nşallah. Ondan sonra Şaban-ı Şerif'in gecelerini ihya. Yani şimdi biz burada bu mübarek cuma gecesinde toplanmış bulunuyoruz. Bu neye sayılıyor? İhyaya sayılıyor. Hem de en büyük ihyadan sayılıyor. Zikir meclisinde bulunmak, ilim meclisine iştirak etmek, cemaatle namaz kılınan ayrı. Zaten cemaatle namaz başlı başına bir fazilet. Bir insan sadece cemaatle namazda bulunsa yatsı namazında, yarı geceye kadar ibadetle geçirmiş sevabı alıyor. Ayakta namazda sevabı alıyor. Akşamdan yatsıyı bir insan, Cemaatle kılarsa, şimdi akşamı kıldık cemaatle, yasayı da kılacağız inşallah. Akşamı yasayı cemaatle kılan, Kadir Gecesi'nde yetişmiş gibi sevap alıyor. Kadir Gecesi'nde yetişmiş gibi sevap alıyor. Hatta bir insan, Kadir Gecesi biliyorsunuz ki gizlidir, rivayetler farklı, ihtilaflıdır, bundan dolayı işte arıyoruz, hatta senenin bütün gecelerinden herhangi bir gecesi olabilir ama, işte kuvvetleri görüşe göre Ramazan içindedir, onun sonundadır işte efendim tek gecelerini böyle arıyoruz. Bu hususta birçok hadis-i şerif var. Bir insan diyor Kadir gecesinde hiçbir şey yapmasa yani sabah kadar namaz, ibadet vs. cikir, salavat şey yapmasa sadece akşam ve yatsı namazlarını cemaatle kılsa Kadir gecesinden nasibini almıştır diyor. Anlıyor musun? Bir de bunun tersi var, bazıları sabaha kadar namaz kılıyor ama akşamı cemaatle kılmıyor. Mesela Kadir Gecesi'nde bu iftar meselesi oluyor. İftar meselesinden dolayı çokları sofra başında, evlerde, davetlerde vesaire yerlerde iftara gidiyor. Ondan dolayı da cemaati kaçırıyor. Veyahut da 2-3 kişi cemaat yaparlarsa o da zor, az yani. Öyle rastlamıyorum. 2-3 kişi cemaat yapıyorlar. 2-3 kişinin cemaatiyle Efendim 40 kişiyi aşkın cemaatler bir olur mu? Olmaz. Öteki sadece akşamla yatsının cemaatinde bulunuyor. Ondan sonra yatıyor. Yatıyor. Teraviden sonra yatıyor. Ondan sonra sabah namazına kalkıyor. Savura kalkıyor. Neyse. Beriki ne yapıyor? Beriki akşamın cemaatini kaçırıyor. Veya yatsının cemaatini kaçırıyor ama yatsından sonra cami cami dolaşıyor türbe, mürbe, sabbaga'da zikir, ibadet hangisi faziletli? hangisi fazla kazandı? bak şimdi öbürü sabbaga'da ibadet etti ona Kadir Gecesi'nden nasibini aldı diyerek bir hadis yok ama akşamı yatsın cemaatle kılana Kadir Gecesi'nden nasibini aldı diye hadis var onun için kafayı iyi çalıştı davran yani İslamiyet illa da zor da, zor amel daha sevaplıdır manasına değil cemaatle akşamı kılmanın ne zorluğu var? Yatsı yıkılmanın ne zorluğu var? Böyle kolay işlere çok büyük mükafatlar var. Binişli olmak lazım. Onun için zaten yatsının cemaati ihyadandır. Sabahın da cemaati olursa inşallah tam ihyadır. Ama biz bu mübarek cuma gecesinde inşallah efendim ihyaya niyet ettik. Şabanı Şerif gecelerinden gecelerin en üstünü olan mübarek cuma gecesini ibadetle ihyaya niyet ettik inşallah. Rabbim niyetlerimizi kabul etsin, Amin. salih etsin, tahsiye etsin. Efendim böylece ihyaya saysın inşallah. Şaban-ı Şerif ayının gecelerinin ibadetle ihyası çok cevaplar kazandırır. Özellikle kabir azabından kurtulmaya büyük vesiledir. Muhammed İbni Abdillah Zahid Hazretleri anlatıyor. Büyük bir alim Dostum diyor. Alim çok. Meşhur. Bu kişi vefat etti. Cenazesini kıldım. Sekiz ay kabrini ziyaret etmedim. Yani gidemedim, gitmedim. Sonra kabrini ziyaret etmek istediğim gece mana aleminde onu gördüm ki üzüntülü hali var. Suratı sapsarı. Selam verdim. Selamı almadı. Ama benimle konuşmaya başladı. Ben dedim, Subhanallah, E benle konuşuyorsun madem, selamımı niye almadın? Dedi ki, biz ibadetten kesilmişiz. Ahirette ibadet var mı? Yok. Kabirde ibadet var mı? Yok. Şimdi selama cevap vermek nedir? İbadettir. Yani selam vermek sünnettir. Selama cevap vermek nedir? Farz. Farzdır. Onun için ne soruyorlar? Diyorlar ki hangi sünnet farzdan daha sevap? Soruyorlar. Bilmece de 500 milyarda çıkabilir bu. Bunu siz belli. He? Hangi sünnet farzdan daha sevap? Selam vermek sünnet, almak farz. Hangisi daha sevap? Vermek daha sevap. O Sünnet farzdan daha fazla cevap olan yer burası. Şimdi, se selam sen verdin bana, benim Alman farz, farz ama kabirdekine farz var mı? Farz olsa yatsıya kalkıp gelmesi lazım. Nasıl gelecek? O zaman efendim ben de sen selamını almıyorum çünkü mükellef değilim. Burada bir vazife yok. Ama konuşmak serbest. Konuşmakla serbest, herkese serbest Değil, kime serbest? Hakikaten serbest Mesela borçlu ölene Vasiyetsiz ölene Birinin emaneti var yanında Sen o emaneti Efendim Vasiyet edip de şunun malı şurada Bunu alın adama verin ben ölüsem diye yazmadın Veyahut da birine sözlü vasiyet yapmadın Ne oldu sen öldün Varişler bölüştüler Ölüm hak miras helal dediler milletin mallını yediler e şimdi sormadılar ki bu kimin çünkü neden e babamızın evinde bulundu Anladık da bakalım belki birinin emanetidir millette bu titizlik yok hatta bizim milletin kafası şöyle biri çıkar da sonra benim benim der biz hemen alalım yahu beklesene biri çıksın da ver daha onu beklemezler men lem lem yuzen fil kelam Vasiyet yapmayana, ölülerle konuşma izni yok. Vasiyet yapmayana ne demek? Vasiyet yapması gereken bir şey var da yapmayana demek. Yani birinin emaneti var, birine borcum var vesaire. Bu durumda, efendim Sen vasiyet yapman gerekiyordu, çünkü varislerin bunu bilmiyordu. Seninle o adamın arasındaydı bu emanet. Sen de demeyince bu gizli kaldı. Adamın hakkı yenilmiş oluyor o ahirete gittiğin zaman da senin ağzın tam kalı mühürlü sana diyorlar konuşma yok o da zor iş ya şimdi hapse giriyorsun tamam da bir de konuşacak adam olmadı mı iki kat hapis olur bir de ağzını bağlarsalar çok zor olur kabire geleceğiz ama hiç olmazsa ruhlar aleminde konuşabilecek görüşebilecek yine bir ferahlık olur bir orada da konuşturmazlarsa seni hepten sıkıntı kat kat olur dediler ya Rasulallah vel ye Ölüler konuşuyor mu? Tabii ki konuşuyorlar. Hatta ziyaret de yapıyorlar birbirlerini. Hatta gelirler evlerini de ziyaret yaparlar. Bu cuma geceleri. Efendim ruhlar dolaşırlar. Ama kime izin var? E tabii ki salih amel sahiplerine izin var. Öbür türlü cehennemde, hapishanede, zindandakine izin yok. O bu zat konuşuyor. Efendim konuşma izni var. Ben dedim ki sen çok güzel yüzlü bir adamydin. Şimdi niye senin yüzünü değişmiş görüyorum? Dedi ki ben, efendim hepimiz günahkarız tabii. Kul olmaz. Bir insan allame-i cihan olsa, bu günahsız demek mi? Ancak günahsız kime diyebiliyoruz? Peygamberlere diyebiliyoruz. Peygamberlerin yine günahsız diyemiyoruz. Tabii, Efendi Hazretlerimiz gibi insanlar var. E, ama... Tabi ki bir peygamber şeklinde günahsızdır diyemeyiz ama onlar da masum değilseler de masuma yakın mahfuzdurlar. Mahfuz demek enbiya masum, evliya mahfuz. Peygamberler masum, veliler korunmuş. Masum demiyoruz ama korunmuş diyoruz. Yani onları Mevla Teala günah düşmekten koruma muhafaza eder velakin efendim peygamber şeklinde olmaz. Ama Üstadımız Hacı ben Efendi Hazretleri farklı bir hali var çünkü çocukluğundan beri de hiçbir namareme bakmadımmış hiçbir günah işlememiş yani hali öyle hatta hocası gördüğünde şeyhi gördüğünde ne demiş bunun arkasında kılan bir peygamberin arkasında kılmış gibidir çünkü sol taraftaki melek buna hiçbir günah yazmamış öyle keşfettiriliyor gören hocaları şeyhleri tarafından bu sözler naklediliyor. He bu böyle insanlar çok ender derin adırattan müstesna insanlar Allah şefaatlerine nail eylesin amin. başımızdan eksik etmesin yokluğunu amin. göstermesin evet Ama şimdi diğer çok büyük alim olabilir insan ama günahı vakı olabilir bu zat anlatıyor diyor mezarıma konur konmaz münker nekir melekleri gel Bunlar acayip melekler bunlar korkunç melekler Allah bizi ehsen surette irsal eylesin amin. ne demek amin en güzel görünümle bize göndersin bunlar korkunçlukları var heybetleri var, azametleri var hiç görülmemiş, tanınmamış münker, o demek inkar edilen nekir o da münker mağazına yani bir kimse gördüğünde ha ben bunu görmüştüm ya da böyle korkunç bir şey görmüştüm diyemez mislini görmemiş bak bu kadar korku filmleri çıkartmışlar çalışıyor bütün gavurlar bu filmler için. Çok da seyredenı var. <gülüyor> Adam şimdi ya ne seyrediyorsun bunu? Ya benim hem korkuyor hem bakamıyor yine seyrediyor. Uykusu da kaçıyor. Ya niye uykunu kaçırıyorsun? Ondan sonra sinir sindirim sistemin bozulur. Sinir sistemin bozulur, kabızlık yapar. Ben sana saymayayım hiç. Hiçbir doktor o kadar bilmez. Ben sana anlatırım. Bu sinirini artıracak. Efendim stresini artıracak. Bütün beyinden, vücudun her tarafına kadar komut veriyor. Vücut iptal olur ya. Ne lüzum var böyle korkulu şeyler ediyorsun Hem bağırıyor bak bak bağırıyor, hem yine kapat, kapatmayın seyrediyor. Allah Allah. Hiçbir korku filmi, dünyanın bu ne diyorsun ona film yapan adamları bir araya gelse, masa başı. Münker Nekir'i tasvir edecek bir korkunçlukta bir şey çıkarabilirler mi ortaya? Örnek. Çıkaramazlar. Çıkarabilecek olsalar bunların adına münker nekir denmez. Çünkü bunun mislini kimse örnek olarak bile görmemiş oluyor. Kabre indi mi hiç görülmemiş bir şey. ile karşılaşıyor. Allah kolaylık versin. Amin. Rabbim ilk gecemizi kolay etsin. Işi. İlk gelişleri onların o ilk gelişleri. Evet geliyorlar ne soruyorlar? Allah'a iman soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman soruyorlar. Allah'ın yardımıyla Celle Celaluhu kendilerine cevap verdi Allah-u Teala'nın keremi olmasaydı buna imkan bulamayacaktım diyor tabi Allah'ın lütfu olmasa kimse amentü billah diyemez yani kimse la ilahe illallah diyemez hep Allah'ın lütfu keremiyle konuşuyoruz Konuşabiliyor. fakat münker nekirin sualinin cevabı bitti bu zamana kadar biz biliyoruz ki soru cevabı verdin mi rahat ettin öyle zannediyoruz bak hemen öyle değil bu soru cevap imanla alakalıdır. Sen de münafık değilsin, sahtekar değilsin, hakiki bir mümin sen, cevaplarını verdin. Ama bu demek değil ki sen günahsızsın. Bu demek değil ki sen cezasısın. Öyle ya, imanlısın ama azab hak ettiğin noktalar var. O zaman bir melek geldi diyor, başka bir melek, başıma dikildi. Bana dedi ki, ey şeyh su, ey kötü ihtiyar, çaşırdım kaldım. Benim günahlarımı, kötü amellerimi diyor, çarşaf çarşaf saydı döktü. Sen şunu yaptın, bunu yaptın. Bizi de böyle sayacak bir şeyler bulabilirler, değil mi? He? Ne kadar? Vallahi biz mahşere kadar, yani kıyamet kopana kadar sayılacak kadar var. Hakikaten var ya. Yani. Bir günde yaptığımız günahın haddi yok ya. Bir günde ne dilimiz duruyor, ne gözümüz duruyor, ne elimiz duruyor, ne ağzımız duruyor, ne ayağımız duruyor Ne aklımız kalbimiz duruyor, her taraf çalışıyor Adam namazda bile aynı zanın kalbinden vesveselerine ne fitneler geçiyor, namazda ya Zannedersin ki adama bakarsın ki evliya mübarek adam, amma namaz kılıyor gücü her herif orada kimi kazıklayacağını hesap ediyor ya Allah Allah Sabaha kadar teheccüd kılıyor herif, ertesi gün adamın malını gasp etmiş Adam diyor emanet para diyor. Birinden alacağım. dost <gülüyor> vermiyor bana diyor. Bir tutamda sakalı var beyaz. Ne yapacağız şimdi? La <gülüyor> la. Ya sen teheccüt ne kılıyorsun teheccüt kılma da git adamın malını geri öde. Bu teheccüt bunu kurtarır mı ya kul hakkını? Peki. Diyor benim günahlarımı saydı döktü birer birer. Ondan sonra diyor bana bir sopa vurdu. Vücudum diyor ateşle tutuştu. Allah Allah. Kabir'de ateşle tutuşu, yandım diyor. Sonra yılanlar türedi, bana sarıldılar, beni yemeye başladılar. Bu nasıl bir şey şimdi? Canlı canlı yılanların seni yemesi nasıl bir şey? Şimdi dünyada böyle bir ceza yok. Yani idam en fazla görüyorsun idam midem idam da, böyle bir ceza yok. Bu bomba patlasa ölsenden bile, beter. orada ölüyorsun bir dakikada. Bu ayıksın. Yani öl ölüm demek bedenin ölmesi demektir. Ruh ölmüyor. Acıyı çeken neresi? Ruh. Beden acı çekmez ki. Hat duvara vurdun bir yumruğu kapetene vurdun. Ö ölünün ne anlayacak onu? Ruhu anlıyorum. Hisseden ruh. Sonra diyor kabrim benimle konuşmaya başladı. Bana dedi ki sen Rabbinden utanmadın mı? Niye bu günahı yaptın? Niye şu günahı yaptın? Allah'tan utanmadın mı? Haya etmedin mi? de konuşuyor. Kabir konuşur Şimdi de konuşuyor da. Duyan yok. İnne lerda letunâdi kulle yevmin seb'ine O bizi içine alacak toprak adı yer. Nereden geliyor zaten? Yemekten geliyor. Adı ne? Yer. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Akıbet bir gün olur yer. Yer seni. Toprak adam yediği için ona arz deniyor. Arapçası da yemek. Ten geliyor. Toprak konuşuyor. Her gün yetmiş kere sesleniyor. Ya beni ya Adem'e Ey Ademoğulları üstümde geziyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yatıyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Kulü veşrabü veşteyb. Yeyin için canınız ne istiyorsa. Ama intihandasınız. Fevallaha <gülüyor> ila kulenne ve veşluhumekum. Allah'a yemin olsun ki hele siz bir gelin. Hele siz bana bir gelin, ben sizin etlerinizi ve iç yağlarınızı nasıl yiyeceğim bir gör. Sizde ne et bırakacağım ne yağ bırakacağım. Kemik bile kalmıyor ya. Açıyorsun bakıyorsun kemik bile yok. Bir kuyruk sokumu kalır o da küçük hücredir. O gözle fark edecek gibi ele gelecek bir şey değil. Toprağa karışır o kalır. Hadisleri böyle. Evet. Toprak konuşuyor, sesleniyor. Şimdi duymuyoruz ama ölenler duymaya başlıyor. Ama şimdi bize de sesleniyor. Ben ebeytül ben yalnızlık eviyim ve ene beytul vahşeti, ben ıssızlık eviyim. Ve ene beytü turab, ben toprak eviyim. Ve ne beytüd düt, ben, ben yılançıyan eviyim, kurt eviyim. Böyle. Kabrım benimle konuşmaya başladı ve seni beni sıkmaya başladı. Öyle bir sıktı ki kaburgalarım birbirine girdi ve mafsallarım kesildi. Kabrımın bu sıkması meşhur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiğinde onu bile sıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Birisi kurtulsaydı kabir sıkmasından bu kurtulurdu. Sahabe-i kiramdan kabirlerin başında gömdükleri hakkında da böyle buyurduğu oldu. İnşallah bizi ana yavrusunu sıkar gibi sıkar inşallah da. Böyle kemiklerimizi birbirine sokmaz inşallah. Nasıl karşılanacağız hiç belli değil. Ama kesin gidişatla gidiyoruz. Allah yardım etsin. Aldanmaktan muhafaza olsun. Bu imtihanı kazanmak nasip etsin. Ucuza gitmeyelim ucuza. Evet. Böylece ben kabirin sıkıntısı azabı içerisinde kaldım. Ne zamana kadar? Şaban ayının hilali'nin göründüğü geceye kadar. Şaban ayının hilali ne demek? İlk gecesi yani. Azap içerisinde kaldım. Şaban ayı girince Gökten bir münadi nidar. Eyü'l melek, irfa' anhu. Ey melek, azabı kaldır. Neden? Fe wa ahya leylatan min Şaban fi umri min Şaban ayında ömründe. Ömründe bir Şaban ayı. Bir Şaban ayının bir gecesi, iki gece bile değil. Bir Şaban ayının bir gecesini ibadetle ihya et. Ve bir gününde Şaban ayının oruçlu geçirdi. Onun için bu ay girdi, bu hürmetine azabı kaldırdı. İşte diyor Şaban ayının bir gece ibadeti, bir gün oruçlu hürmetine, allah Teala benden azabı kaldırdı ve beni cennetiyle, rahmetiyle müjdeledi. Ey dedi beni ziyarete gelecek arkadaşım. Sabaha ziyarete gidecek mezarını, akşamı görüyor bunu zuhuratta o gece. Hak dedi sen şimdi dünyadasın. Bizden amel kesildi. Senin amel imkanın vardır. Evet. Biz gerçeği anladık ama amel edemiyoruz. Sizde amel etme imkanınız var ama gerçeği anlamadınız. Fark burada. Evet. Ne yap? Şaban ayın kıymetini bil. Sen de benim gibi kurtul." dedi ve sessizliğe büründü. "Ben de bu zuhuratımdan ayılı verdim." diyor. Bu Birçok eserde zikrediliyor. Bu kıssa bizlere de bunda büyük bir hisse var. İnşallah bu mübarek gece bile belki Berat gecesine kavuşmadan ölebiliriz. Değil mi? İnşallah Berat gecesini ihyaya niyetlendik ama şu mübarek geceyi de Rabbim ihyadan saysın inşallah. Yatsı namazında cemaatle kıldırsın inşallah ve sabahı da cemaate kavuştursun inşallah ve böylece bir gecenin ihyasıyla da olsa bizim Azabımızı kaldırsın inşallah. Böylece efendim dua edelim ve devam edelim. Allah Teala'dan sebat istikametler niyaz edelim. Evet. İnşallah. Şimdi biz Şaban ayında amellerimiz Allah Teala'ya yükseltildiği için dikkatli ameller yapalım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban ayında oruç tutmasının sırrına Efendim vakıf olalım. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim şaban ayında en çok orucunu tutardı? Niye Ramazan'dan sonra en çok orucu şaban ayındaydı? Bazen tümünü tutardı. Sorularının cevabında evet. Ameller Allahu Teala'ya hangi mevsimde yükseltiliyor? Şaban ayında yükseltiliyor. Şimdi bu ameller bazen bir anda Allahu Teala'ya yükseltilir. Bir ameli yaparsın, yaptığın an o amel yükselir. Bu hangisi mesela? Öğlenin ilk sünneti. Ni kıldığın zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazından evvel ne kılardı? Dört rekat sünnet kılardı. Sordular, cevap buyurdular. İnne sa'atun tüftu fiha babu sema. Öğlen vakti oldu mu? Zeval vakti güneş tam düzden başladı başladımı? Ezan vakti girer, ondan sonra da sünnet kılınır, farzdan evvel. O anda gök kapıları açılır. Gök kapıları açıldığı için o anda yapılan dua veya amel ne olur? Anında çıkar. Onun için bu, en يَسْعَدَ اَل۪ي ف۪يهَا اَمَلٌ صَالِحۜ İstiyorum ki diyor benim salih amelim o anda Rabbime yükselsin. Onun için Rabbimiz mekandan münezze ama Mevla'nın dosyası nerede? اُل۪ي۪ي۪ي۪ kaydedilen salih amellerin dosyası nerede? Sema'da. Onun için Mevla'ya yükselsin dediği ne demek? Mevlamızın kayıt yaptığı illiyin dosyasına çıksın demek. O dosya da gökte. Efendim bu fevri. Ondan sonra günlük gecelik arzlar var. Bunlar hangi vakitte? Sabah namazıyla ikindi namazı vaktinde. Ebu Reyra radıyallahu anh ta hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ye teâkabûne fîkûm melâketun billeylum melâketun bille'lum. Gece melekleri var, gündüz melekleri var. Bunlar sizin peşinize dolaşırlar. Beş zamanıni fi salat-ı subhı ve fi sabah namazında buluşurlar bir de ikindi namazında buluşurlar. Feyselüledi ne ba'tu alem, Ve alam Allah hak bilendir ama yine hikmeti gereği sorar. Gece sizi bekleyenlere sorar. Keyfe teraktum ibad? Kullarımı nasıl bıraktınız? Fekulun eteyna mumı sallun. Gittiğimizde ikindi namazı kılıyorlardı. Ve teraktna mumı Bıraktığımızda sabah namazı kılıyorlardı. Giderken de namazdalardı, gelirken de namazdalardı. Şimdi bu sabah namazında gündüz melekleri nöbeti bırakır, gece melekleri devralır, e, ikinci namazında. Sabah namazında da e, gece melekleri nöbeti bırakır, gündüz melekleri nöbeti teslim alır. Bu günlük ve gecelik amellerin Allah'a arz zamanıdır. Ondan sonra bir de ne var? Haftalık arz. Haftalık arz ne demek? Amellerimiz hafta içinde genel manada Allah'ımıza sunuluyor, gösteriliyor. Bu hangi gündür? Efendim pazartesi, perşembe dediniz. Doğru cevap bildiniz. Ebu Ureyya radıyallahu anh ediliyor. Hadsirreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Okuyor musunuz salavat? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ve ve sellem. Hiç boş geçirmeyin salivatsız. Ameller Rabbimize ne gün arz ediliyor? Haftalık bu. Pazartesi ve perşembe. Niye oruç tutuyordu pazartesi? Doğduğum gün Allah'a şükür için. Perşembe, ameller haftalık Allah'a arz edildiği gün olduğundan istiyorum ki Rabbime amellerim sunulduğunda ben oruçlu olayım. Rabbim bazı amellerimi beğenmese de reddedecek olsa da Oruçlu olduğuma bağışlayarak Ya bak açsızsız duruyor benim rızam içinde Oruç tutuyor şimdi Oruçlu adamın amelini nasıl etti deyip Buyurur da kabul buyurur diye Anladın? Bu haftalık arz Ne kaldı şimdi? Senelik arz Fevri arz Anladın? Ondan sonra Günlük arz Haftalık arz, yıllık arz Arz ne demek? Allah Teala'ya bizim amellerimizin sunumu Allah şahit değil mi? Allah şahit ama Mevla ne yapar? Melekleri şahit yapar, dosyalara kayıt yapar, amelleri teftiş yapar. Mevlamızın bunlar hikmetidir, kanunlarıdır bunlar. Üsame İbni Zeyd radıyallahu anhüva rivat ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Beyne raceme ve ramadan Şaban ayı öyle bir aydır ki insanlar onda gaflete düşer. Çünkü neden? Recep ayı girdi, üç aylar girdi diye bir heves, ilk kandiller falan. Ramazan ayında da, yine Ramazan başladığında millet bir ibadet, teravih falan bir heves. Ama Şaban ayı arada kaynar. Halbuki Şaban ayı çok önemli bir aydır. İnsanların gaflet ettiği bir aydır. Halbuki ve şehrun turfa'u fîle amâlu ilâ rabbil Öyle bir aydır ki, ameller alemlerin Rabbine yükseltiliyor. Yani Mevla mekandan münezzeh onun teftiş noktasına yükseltiliyor. E, o zaman ben de Şaban ayında niye çok oruç tutuyorum? İşte perşembe ve pazartesideki aynı hikmete binaen. İstiyorum ki ben amelim Rabbime gösterildiği ayda yine bir hadiste de ne buyuruyor? Eceller seneden seneye hangi gün kesilir? Hangi ay kesilir? Şaban'dan Şaban'a Bu aydan diğer Şaban ayına kadar ne olur? Ameller e Eceller kesilir. Ne demek eceller kesilir? İşte bir daha seneye ya çıkacak Ya çıkmayacak Buyuruyor ki Ecelim kesilirken Oruçlu olayım da Rabbim acısın iman selameti nasip etsin Ameller Allah'a Şaban ayında gösteriliyor Yıllık amelim Rabbime arz edilirken Oruçlu olayım da Rabbim kabul buyursun Bu hikmetlere binaen mübarek ayda bu ibadetler işte yine Ayşe annemiz rivad ediyor inna allaha yektubu fi ala kulli nefsin Beni yetedil getsene her canlı bu sene ölecekse şaban ayında onun defteri dürülür fevhubben yetiyeni eceli <Sessizlik> ve ana sahib istiyorum ki ecelim gelince beni oruçlu bulsun yani oruçlu olduğum bir ayda ve bir günde ecelim yazılsın ki bu sene şu gün ölecek o zaman ne olur Allah Teala bana İman selametiyle Hüsnü Hatim'e nasip eder. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara muhtaç mıydı? He? Ecelin nasıl olacağından şüphesi var mıydı? Amelinin reddolmasından tereddüdü var mıydı? Ama bize onda örnek var. İttiba edeceğimiz, uyacağımız güzel numune var. Onun için buyuruyor ki, ben geçmişim geleceğim bağışlanmış iken, bu kadar, bu aylara, gecelere, günlere önem veriyorum da ya siz başınız belli değil, sonunuz belli değil kabul oluyor musunuz, ret mi oluyorsunuz, bir şey belli değil siz nasıl böyle rahat olabiliyorsunuz? bu mübarek ayları, günleri, geceleri gafletle geçirebiliyorsunuz Allah Teala bu haberi güzel <gülüyor> desin. İnşallahurrahman şimdi ben size söylüyorum, siz Risale'yi artık takip edin ben burada her gece sohbet yapmıyorum Haftada bir gece, haftada bir geceden ne eder? Dört gecede Şaban ayı biter. E biz dört gece birer saatten, bir buçuk saatten nesini anlatacağız? Yalnız teşvik yapıyoruz biz. Bu teşvik inşallah sizi kıpırdandırıyor, harekete geçiriyor. Siz de kitabı okuyorsunuz, günlük amellerinize bakıyorsunuz ve amele çalışıyorsunuz. rahman. Hz. Ali Efendimiz'den rivayet ediyor. Hadis-i şerif, Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Taajju salavatil hamse, fe la Beş vakit namazın cemaatine devam et. Sakın aciz kalma. Ey Ali! Hz. Ali Efendimize çok emirler verirdi. Onu çok severdi. O onun vasisiydi, velisiydi. Ya. Vallahi Allah'ım Rabbim şefaatle nail eylesin. Fe <gülüyor> inna <gülüyor> vidake kıyamet. Kıyamet günü olduğu zaman. Vallahi Allahu semavatis sema ve yıldızlar, kuyruklar, kuşlar, arşı, kürsü, cennet ve nara, kütüfte miizan, kıyamet günü olduğu zaman Allah Teala yedi kat gökleri, dağları, denizleri, gündüzü, geceyi, güneşi, ayı, yıldızları, yerde depreşen bütün canlılar, havadaki kuşları, arşı, arş ne demek arş? Yedi kat gökler, şimdi bak kürsüyü, kürsü ne demek? Kürsü yedi kat gökleri yerleri kaplamış. Yedi kat gökleri yerleri kaplayan kürsü arşın nispetinde arşa nazaran ne kadar küçük? Koca çöldeki bir halka kadar. O kürsü arşın yanında atılan halka kadar. Şöyle bilye kadar. Arş o kadar büyük. Arşı da kürsüyü de cenneti cehennemi. Ne kadar büyük cennet cehennemi? Yahu <gülüyor> 60 bu dünya kadar bir müslümana veriliyor yahu 60 bu dünya kadar cennette bir yer yine de dolmuyor bu kadar da müslüman var cehennem ne kadar büyük güneş ne kadar büyük dünyadan bilmem şu kadar büyük güneşi atacaklar cehennemin ortasına ceviz kadar kalmayacak ya bu kadar varlık mizanın bir kefesine konuyor konacak olsa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 ya tek bir namaz feyrca sevabu til salatil bir vakit namazın cemaatle kılınmasının sevabı bütün bu saydıklarımızdan ağır gelecektir. İsterseniz anlayın, isterseniz anlamayın. Bu budur. Hele bir de 5 vakit de demiyor. Ya tek bir vakit namaz ya. Bu cemaatle kılmak nasıl bir şey? Bana da dua edin inşallah bazı özürlerimiz var tabi, hastalık oluyor, özür oluyor yine ben sıyırabilirim de sizin işiniz çok zor ben hakikaten hasta oluyorum bazı yani hakikaten hasta oluyorum ama sizin gibi sağlam olsam vallahi camide yatarım be e on sene, yirmi sene camilerde kaldık hep ya e sonra hastalıklar oluyor tabi özürler oluyor, mazeretler oluyor gençler, gençler Allah size sıhhat vermiş, sağlık vermiş Bak yaşlanınca sonra zor oluyor. Bu gençler bırakmayın ya. Bir ne olmaz cemaatle çıkın gidin. Yürüyün ya. Cami neredeyse gidin. Ya da mutlaka evde birkaç kişi cemaat yapın. Hiç olmadı. İlla hanımlan cemaatle yapsan yine cemaattir. Yine cemaattir. Ama biz sağlam insanlar bulunan yetinmeyin. Büyük cemaatlere kavuşun. Ve <gülüyor> lev teallek el vel enbiya ve vel cin ve şeyatîn ve cüc miza'nın bir kefesine bütün melekler tutunsa melekler melekler ne kadar melek var Allah'tan başka bilen yok Kur'an öyle söylüyor ama alemu cunu ancak Allah bilir Rabb'in ordularına kadardır melekler bir melek ne kadar kuvvetli yetikat yerleri dibinden söküp göğe kaldırıp ters çevirecek kadar bir melek bütün melekler zaten bir Cebrail Aleyhisselamı ne tartacak terazi bulabilirsin. Bir Cebrail Aleyhisselam'ın tonacını hiçbir şeyle kıyas edemez. 600 kanadı var. Bir kanadı doğuyu batıya açıyor zaten ya. Bütün melekler, bütün peygamberler, peygamberler, insanlar, cinler, şeytanlar, yecüc ve mevcut. Bu yecüc mevcut dünyayı bitirecek, içecek, geçecek ya. Bunlar öyle bir kabiledir. Anlattık size kıyamet alametleri bahsetti. Bütün bunlar terazinin kefesine, mizanın gözüne tutunsa lekânetil ki salâtül wâhid Tek bir namaz cemaatle kılınan namazın sevabı hiç yerinden oynamaz, kıpıldamaz bile. Bunlar onu oynatamaz diyor. Hepsinden ağır gelir. Aman namaz, gözümün nuru namaz. Hele bu cemaat, cemaat, cemaat. İnşallah bu kitabı onun için yazdık. İnşallah ilgilenirsiniz cemaati sevgi, severek ölürseniz bu kitabı okudukça cemaati seversiniz bilmeyen olmaz arkadaşlar hadisleri okumadan ben cemaati seviyorum ne biliyorsun da ne seviyorsun bileceğiz seveceğiz inşallah Allah cemaat sevgisi üzere öldürsün bizi hadis-i şerifte öyle buyuruyor cemaatle namazı severek ölen hasta oldu yaşlandı gidemiyor ah gidebilsem diye Cemaat sevgisiyle ölmek nasip olsun inşallah. Şu Tehadle babu'l cennet. Evet cennetin 8 kapısı açılır. Hatta kul el cenneti Hesapsız cennete giren. Ve kun fil cenneti rafiq bi halilrahman. Aleyhissalatu vesselam. Cennette kimin komşusu olur? İbrahim Halilurrahman'ın komşusu olur. Cemaati severek ölen. Ya bu sevmek parayla da değil ya. Ama sevmek ne gerektirir? O yolda adım atmak gerektirir, çünkü bir insan bir kadını sevse ona da ulaşmak elinden gelse adım da atmadan öyle uzaktan uzağa sevse ne derler ona hadi git sahte gel derler onun için sevgi ne yapar? Ha adamı yola koyar onun için efendi hazretleri İmam ı azama ne soruyordu? nur hoca var ya meşhur İmam ı azam ben İmam ı azam diye başlar vaazlara bilmiyor musunuz onun için? bir şeyden haberiniz yok o zaman İmam-ı Azam <gülüyor> Nur Hocaya ne dedi? Dedi İmam-ı Azam, ne var? Allah'ı seviyor musun? Seviyorum. Peki dedi. Bir karıya aşık olsan dedi. Onu da çok sev. Bu uykuları kaçırırsa. Aranızda da dedi bir duvar olsa ne yaparsın? Delerim o duvarı dedi. Ha, peki dedi. Madem o sevgiline kavuşmak için duvarı deliyorsun da dedi. Allah'ı seviyorsun da yaprak bile kıvırdatmıyorsun Allah'a ulaşmak o kadar kolay dedi. İşte mesele bu. Doğru anlayalım. Efendimserde böyle böyle misaller verir kafaya yaklaştırmak için. Ha sevgi cemaat sevgisi üzere ölen. Efendim zaten seviyorum hoca efendi böyle de ölürsem yaşadık. Cemaati sevmek üzere ölen adam cemaat yolunda ölür ya. O yolda yaşar ya. Ben bu kadar adam rastladım. Ya namaza giderken yolda öldüler ya camide öldüler ya dönerken öldüler. Tanıdığım bu kadar insan var benim. Hep namazın köşesinde öldüler ya. E neden? İşte cemaat sevgisi, aşk var adam. Demek ki kalbi tekleyerek de çıkmış. Ölürsem o yolda öleyim diye gitmiş adam. Allah bize de bu böyle bir sevgi nasip etsin. İnşallahü rahman. Bu cemaat risalesini bunu elden düşürmeyin. Ben buna çok emek ettim. Gözümün nurunu akıttım yani ha. Gecelerimi bu kadar hadis topladım size hiçbir kitapta bulamazsınız. Hiçbir kitapta bulamazsınız değil de ben de uydurdum yani. Arapçalarda var. Türkçe kitaplarda bulamazsınız. Yoksa adamın biri konuşuyormuş da hocanın biri alttan öbürü ne diyormuş? Bunun anlattıkları 104 kitapta bulunmaz. Çünkü yalan demiş yani. Ha şimdi ben sana hiçbir kitapta bulunmaz diye yalan mı konuşuyorum? Hepsinin altında kaynak veriyorum. Demek ki kitapta var. Benim demek istediğim bu yeni tercümelerde rastlayamazsınız. Bu kadar uğraşıyoruz bunlara. İnşallah herkesi teşvik edin. Cemaatle namaz. Bir kişi iki kişi, bir kişi iki kişi camiler şenlensin. Ayıp ya. Mihrimah Sultan Camisi'ni anlattılar o zaman yani Edirnekapı'ndaki o köşedeki büyük cami İstanbul'un nüfusu işte tam hatırlayamayabilirim 140 bin kişi miydi neydi dediler o zaman İstanbul'un nüfusu 140 bin kişiyken öğle namazında doluyordu şimdi olmuş 15 milyon cuma namazında dolmuyor e şimdi tabi herkese İslamiyet çok ilerliyor, Müslümanlık çok artıyor numara Sabah namazında Sultan Ahmet boş. Fatih Camisi boşsa bu kadar şu Fatih'in etrafında yüz binler oturuyor. Bu Fatih Camisi boşsa Hazreti Fatih beddua der Beddua der ya. Bu camileri biz yaptık. Padişah'ın bile cemaate gelmiyor. Şahitliğini kabul etmedi Şeyhül İslam. Padişah sarayda kılıyor. Sarayın imamı da var. Maazet. Bu camiye gelmiyorsan Şahitliğin kabul değil dedi. Padişah reddetti. Ondan sonra padişahlar ne yaptılar? Sultan mahfeli var yukarıda. Sol köşede Fatih. In. Niye? Dışarıdan geliyor özel mahfelde kılıyor. Yani büyük cemaate katılacak. Şahitliği kabul olması için. Öbür türlü şahitliği kabul olmaz ki namazı cemaate gelmeyen. Anladın? Adabı onlar mecbur güvenlik için üste kılıyorlardı. Çünkü kalkar biri öldürür eder, suikast yapar. Müslümanlara zarar gelir diye. O tabii. Onların özel hakkı tabii. Ama yine de camiye gelmeyi şart koştu. Şeyhülislam. E bu kadar ayet hadisi gören Şeyhülislam nasıl fedva verecek yani padişah? Nasıl verecek? Cemaate gelmeden olur mu ya? Şimdi biz öleceğimizi de bilsek cemaatten ayrılamayız. Allah ayırmasın inşallah. Evet. Amin inşallah. Efendim istifade edin. Bu risaleleri ondan sonra Arifan dergisinden istifade edin. Şaban ayı ile ilgili dolu dolu dolu malumat var. Daha ne kadar bilgiler var ondan sonra. Ben geçen hafta arz ettik işte madde, madde baktık. Her biri hakikaten böyle kısa kısa hem itikatla ilgili, faziletlerle ilgili, tarihle ilgili, efendim İslam şuuru veren e, hakikaten çok kıymetli yazılar var. Allah Teala istifade etmeyi nasip etsin. Amin. Efendim. Burada diyor ki birisi İtikad Risalesi'nde yazmışsınız Ramazan ayında mazeretsiz yere Müslümanların arasında alenen yemek içmek gibi işler kafirlik fiilleri olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısın? Diyor. Tabii çok açık bu. Açılacak da bir şey yok ama bir insan Ramazan'da kendi özlü mazereti yok iken efendim özlü var ise yani oruç tutmasını tutmamasını meşru edecek özlü varsa bu adam yer içer hastadır müslüman doktor fetvaveri yer içer ama yine milletin ortasında yiyip içmemesi lazım neden? karşı taraftaki adam senin hasta olduğunu bilmez veya yolcu olduğunu seferi olduğunu bilmez e bilmeyince de ne yapar suyu eder. bak yavurader. der onun için onu da kendini gavur dedirtirsen o da kötü onun için bir insan ne kadar hasta mazereti olsa da alenen yemeyecek efendim kendi hastaysa gizli yiyebilir e bu başka bir şey ve bir insan milletin ortasında özrü mazereti yok yerse bu nedir? bu ben sizin orucunuzu saymıyorum demektir bu neye benzemez? namaz kılmamaya benzemez şimdi bir insan akşam namazı farzdır inansa fakat tembelliğinden kılmasa biz buna kafir demiyoruz ama bir insan ramazan günü alene milletin ortasında böyle ballandıra tatlandıra yese bu adama kafir diyorlar alimler Ekseriyetle. Neden kafir diyorlar? Bunda çünkü aynı zamanda hakaret var. Aynı zamanda hafife alma var. Aynı zamanda da Müslümanlara enayiler diye sövmek gibi bir davranış var. Yiyorsan da niye benim gözümün önünde böyle yiyerekten senin orucuna ben böyle yerim dercesine. İşte bu biraz farklı bir fiildir. Onun için kâfirlik sayılması hafife alma ve hakaret ve küçümseme manasından kaynaklanıyor. Yoksa amelin terkiyle insan kafir olmaz ehl-i sünnete göre hiçbir ameli terk etmekle insan kafir olmaz. İslamın bir şartı haçtır haça gitmeyene gavur diyebiliyor muyuz? bir şartı zekattır zengin olup nisaba malik olduğu halde zekatı vermedi bir sene diye gavur diyebiliyor muyuz? diyemiyoruz ama oruç farklı bir şey çünkü neden? E gizli ye yiyebilirken açık yemenin manası ne? oruç tutana hakaret manası başka bir şey değil Ermenisi Yahudisi açıktan yemezken ya, Müslümanım diyen açıktan yerse de buna da Müslüman demezler Onun için burada bir hassasiyet var Mesele odur İnşallah Efendim kısaca dualar yaparız Askere gidenlere uğurlarız Duacı oluruz Vefat edenlere şahadet okuruz inşallah. İki tane şey söyleyeceğim Ramazan şerif yanaşıyor inşallah Efendi Hazretlerime sorduk Dün akşam Hatimle kıldırmak istiyorum Teravih hatimle kıldırmak istiyorum Cemaat hep başka camilere gitmek zorunda kalıyorlar. Hatimle kılanlar da biraz arttı. Allah sayılarını artırsın. İnşallah. Ben de hızlı okuruz. Efendi Hazretleri o zaman buyurmuştu. Senin okuduğun adamı yormaz. Senin okuduğun adamı yormaz. onun için sen fazla okuyabilirsin. Herkes emsahet etmiyordu. Dün gece sordum. Dedi ki, İnşallah kılın. Çok iyi olacak bereket olacak, mubarek olsun. İnşallah Hatimle çünkü müsaade almak lazım büyüğümüzdür izin alacağız yaptığımız işi istişareli yapmamız Sünnete uygun olsun Efendimiz hazretlerimiz öyle yapın buyurdu teravihle İnşallah ilk geceden teravihle kılacağız sohbet hangi geceler devam edecek ancak Cuma geceleri sohbet bu geceler devam edecek geri kalanlarda sadece Hatimle cüzleri takip edeceğiz Hatimle hangi gece bitecek İnşallah Kadir gecesi bitecek İnşallah. Kadir gecesinde hatim bitecek sonu ve duası yapılacak. İnşallah. Sohbetler sadece Cuma gecesi devam edecek. İnşallahu Rabbim an. Subhan <gülüyor> Rabbi al-aleyla Rabbil alamin. Salatü sallamü la səyidil mürselin. Ummahü maa la aliyu sabahe Allah Allah min Ma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 Allah'ım emâ gâdâ ite nââ m'gâdâhü Ya arhâmen râhimin, ya arhâmen râhimin, ya arhâmen râhimin Bizden evvel vefat edenlere rahmet eyle kabirlerini nur eyle, derecelerini âle eyle cemaatlere gelmelerinin faziletini, sevabını alimleri sevmelerinin el i sünneti sevmelerini, cemaat sevmelerinin mükafatlarını kendilerine ihsan eyle Bizler de yarım anlarını haline de, bize de bu yolda yaşayıp ölmek nasip eyle Evet bütün vefat eden, cemaatlerimizden, sizin geçmişlerinizden ve bu cemaate evvelce devam edip şimdi kabirde yatanlar sağ olsalardı gelecek olanlar ruhları için buyurun Eşhedü <gülüyor> en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammed amdu ve Şahadetlerimizi kabul eyleyip ruhlarına ehdiye eyleyip isale ile. Amin Ya Rabbi Şaban ayına gereken hakkıyla tazimi bize nasip eyle Amin. Şaban ayında günahlardan sakınmak nasip eyle Takva ile amel etmek nasip eyle Amin. İstiğfar etmek nasip eyle kendimizi masiyetten geri tutmak nasip eyle Abi. ve ya Rabbi sen Habibin sallallahu aleyhi ve ayına gereken tazimi ve ona gereken tazimi salevat-i onu anmayı hatırlamayı bize müyesereyle, eyle Abi. kolay eyle, kabul eyle tembellik hallerini izale eyle Abi. çok uyumaktan, çok yemek, çok içmekten muhafaza eyleyip Abi. eğlence sevgilerini kalplerimizden ihraç eyle Abi. bize ibadet, taat, lezzetini tattır ya Rabbi Abi. dostlarına tattırdığın gibi bir zerrede bize ihsan eyle o lezzeti alarak daha yorulmamak nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin. Ve ya hayrun Şaban şerifi 15. geceyi bize hazır eyle. Amin. Hayırlı kazalar, kaderler bu mübarek ayda takdireyle eyle. Amin. Ecelimizi oruçlu olarak ibadette, taatteyken yazılmasını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi oruçluyken amellerimiz sana arz edilirken oruçlu ve zikir üzere, huzur üzere bulunmayı nasip eyle. Amin. Ve böylece amellerimizi kabul eyle bu mübarek ayda. Ya Rabbel alemin. Ve ya hayran sahibini bizden razı eyle, cümlemize şefaatçi eyle, hayırlı şahit ve şefaatçi eyle, amin diyen dillerini arzuhumden azad eyle, içimizdeki hastalara ve hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle, cemaatine cevabımız böbrek, taş, tehlikeli bir ameliyat olacak, ona da kolaylıklar, başarılı ameliyatlar nasip eyle, ya Allah belanim, Ümit Efendi kardeşimize de, hayırlı şifalara afiyetler hüseyin yani daha ne kadar cemaatimiz var ismini bildik bilmedik hepsi sana malumdur hepsinin halleri içi dışı sana arz edilmiştir belki de içimizde öyle insanlar var kendini sağlam zannediyor bir şey yok biliyor ne hastalıkları var sen tedavi eyle ya bu cemaate gelmelerinin bereketine ya Rabbi amin. bu mübarek gece hürmetine ya Rabbi amin. hepimizi tedavi eyle amin. maddi manevi emrazı izale eyle amin. amin ya Rabbi ailelerimizi yar eyle itaatkar eyle Askere gidenler sana emanet sen muhafaza eyle. Amin. Askerimiz, polisimiz bizi muhafaza ettikleri gibi sen de onları muhafaza eyle. Amin. Emniyeti sağlamaları için onlara yardım eyle. Amin. Teröristlerin kuvvetlerini iptal eyle. Amin. Eşkıya'nın gücünü imha eyle. Amin. Memleketi karıştırmak isteyenlere fırsat verme yarım. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bütün İslam vatanlarını da işgalden muhafaza eyle. Amin. İşgale vuran Irak'ı, Filistin'i ve Şair ee, İslam vatandaşlarını helas eyle ya Rabbi. Ay. Kafirleri reddeyle eyle ya Rabbi. Ay. İslami bir emniyet hürriyet beyle? Bizim de İslami hürriyetimizi gün be gün ziyade eyleyip Ay. İslam'ı istediğimiz gibi tam yaşayacak emniyet hürriyet halnimize de ihsan eyle. Ay. İslam için çalışanlara yardım eyle. Ay. Kafirlere yandaşlık edenleri mağhur eyle. Mağlup eyle ya Rabbi'l âlemin. Fe ya gayr nasirin ve ya fatihin.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 Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselam aleyke ya Habibullah. Essalatu vesselam aleyke ya Seyyid el-evvelin ve el Habibinin mübarek kulaklarına işittir ya Rabbi. Böylece bizden eriştir ya Rabbi. Evvelce Evelce meleklere falan oğlu falan sana salat ediyor diye haber ettirirken Cuma gecesi olduğunda, cuma günü girdiğinde bizzat kulağımla duyarım buyurduğu üzere Habibine sallallahu aleyhi ve sellem, seslerimizi işittir ya Rabbi. Amin. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhun nebi muhammedin sallallahu taala, Ali ve sahabim şahinakim. Mâmu rabbânî mâ masum beyudlâhrar şah nakşime de'l-hattâr muhammed kâdî. Allah'ın haccâbillâh'ı el-mâdî Mustafa'a ismâd büyük şeyh'a ben hâlîl-Nurullah bende al-dâb-ezzâz Hüseyin Kutsef'e ben şerif Kutsef'e ben de âmâdîn-i Hâcih'h'ına vuru'h'u rûh'u rûh'inâdînâ Hâ cehâlînâ hâdînâ Cemi'i meşâikhînâ ve sâdîdînâ ve emmâtînâ ve emmâtil